Hicretin 9. yılında Tebuk Seferi'nden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Hüveyris, arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince, Ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu, biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, Haydi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz, siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun,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 ve cennete davettir. Şimdi vakit ikindi namazı vakti.